Yatış doktor sevilay zorlu. Her Perşembe 92.5 Radyo Baks'ta konuşamadıklarımızda güzel bir. 92.5 Radyo Baks'tan herkese iyi geceler. Ben Mehmet. Uzman psikiyatrist doktor Sevil Ay Zorlu ile birlikte konuşamadıklarımızda bu hafta cinsel isteksizliği ele alacağız. İstek kadın olsun erkek olsun. Cinsel isteksizlik çiftlerin cinsel yaşamlarına etkisi yıkıcı olabilmektedir. Cinsellik iki tarafın uyumlu ve ee, uyumlu birlikteliği için gerekliyken taraflardan birinde var olan cinsel isteksizlik bu birlikteliği ...etkisi oldukça kötü olabilmektedir. Programımız iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde cinsel isteksizlik hakkında... ...uzman psikiyatrist doktor sevilayi zorlukta bir bilgi verecek. Ardından ikinci bölümümüzde sizden gelen sorulara cevap vereceğiz. Bize sorularınızı ulaştırmak için... ...öncelikli olarak telefon numaralarımızı vereyim. 0242 alan kodumuz 247-68-48 0242-247-68-48 Aynı zamanda 0 242 247 68 58'den de bize ulaşabilirsiniz. SMS göndermek isteyen dinleyicilerimiz 3969'a mesajlarının başına bak yazarak sorularını iletirlerse sorularına bir şekilde cevap vermeye çalışacağız. Şimdi önce kısa bir ara verelim. Bir müzik dinleyelim. Ardından devam edeceğiz. Ben uzman psikologist doktor Sevilay Zorlu. Her Perşembe 92.5 Radyo Baks'ta konuşamadıklarımızda sizlerle birlikte olacağım. 92.5'ten herkese iyi geceler. Ben Mehmet, uzman psikiyatrist doktor Sevilay Zorlu ile konuşamadıklarımızda bu hafta cinsel isteksizliği ele alıyoruz. Sorularınız için ben telefon numaralarımızı yeniden size hatırlatayım. 0242 alan kodumuz 247-68-48 0242-247-68-48 Aynı zamanda 0242-247-68-58'den bize ulaşabilirsiniz. SMS'leriniz için... 39-69'a mesajınızın başına bak yazarak sorularınızı ve sorunlarınızı iletebilirsiniz. Programımızın ikinci bölümünde sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. Hocam, cinsellik her ne kadar iki kişinin özelinde yaşansa da biliyoruz ki çiftlerin yaşamlarından etkilenir ve yaşamlarını aynı zamanda etkiler. Sağlıklı bir cinsellik için her iki tarafında aynı şekilde istek seviyesine sahip olması gerekir. Cinsel isteksizlik dediğimizde hem erkek etkilenir bundan hem kadın etkilenir. Ancak sanırım biz bugün programımızda özellikle kadınlarda yaşanan cinsel isteksizliği ele alacağız. Şimdi bize cinsel isteksizliğin tam olarak ne olduğunu veyahut da nasıl tanımlandığını ya da biz hangi durumlarda evet bu şahısta cinsel isteksizlik var diyebiliriz. Bu konuda bize kısa bir bilgi verebilir misiniz? Şimdi cinsel isteksizlik diyebilmemiz için tabii daha önceki e, yayınlarımızda da bunu hep konuştuk. Böyle e, karşılıklı iletişim çok önemli. İki tarafında frekans uyumu çok önemli. E, i̇kisinin de e, frekansları aynıysa çok fazla sorun teşkil etmeyebilir. Yani ikisinin de mesela cinsel isteği ayda birdir. O zaman sorun olmaz ama çiftlerden birinin cinsel isteği haftada 2-3 iken diğerinin ayda birse ya da 15 günde birse bu çiftler arasında sorun teşkil edebilir. Herhangi bir cinsel etkinliği başlatmak ya da eşinin başladığı cinsel etkinliğe katılım konusunda cinsel isteksizliği olan insanlar genellikle isteksiz ya da az isteklidirler ve uyarılma aşamasında da ...cinsel ilişkiye hazır olma aşamasındaki oluşan fizyolojik değişiklikler de çok fazla görünmez bu kişilerde. Tabi cinsel isteksizlik sadece kadınlarda görülen bir sorun değil, erkeklerde de görülebilen bir sorun. Ama tabi çok kapsamlı aslında, yani sebepleri çok kapsamlı. Yani çok kategorize etmek ve sınırlandırmak çok zor aslında. Hocam biliyorum şimdi ben size bir soru soracağım. Yalnız sizin aslında bu soruya ne cevap vereceğinizi de tam e, az çok tahmin edebiliyorum da. E, biraz önce şey dediniz işte e, taraflardan biri eğer ayda bir cinsel e, istek veya da cinsel ilişkiye girme isteğinde bulunuyorsa diye ta, diğer tarafı haftada üç defa istiyorsa ortada bir sorun vardır diyebiliyorsunuz. Evet. Aslına bakarsanız hani biz bir cinsel sorunun varlığını taraflar arasında yaşanan bir uyumsuzluk varsa o zaman ortada bir sorun var diyoruz. Eğer evet. iki tarafta bundan memnunsa ve mutluysa, Hı. arada bir çatışma yoksa, bir e, kısa devre oluşmuyorsa Hı. sorun yok diye tanımlıyoruz. Ancak fizyolojik olarak. E, bunun sıklığı ne olmalıdır veyahut da öyle bir kıstas var mı, ölçüt var mı diye mesela haftada bir defası normaldir veyahut da e, ne bileyim işte ayda bir defa, iki defa cinsel ilişkiye girmek veyahut da bu konuda istekli olmak normaldir diyebileceğiniz bir kıstasımız var mı acaba? Tabi bu yaşa göre de değişecektir bunu da e, düşünüyorum ama yine de hani böyle bir şey oluşturulmuş mu? Şimdi bu konuyla ilgili Mastren Johnson'ın bir araştırması var. 20 ve 50 yaş arasında kadın ve erkeklerin haftada ortalama 2-4 kez ilişkide bulunduklarını, 50 yaşından sonra da bir ısırlıkta hafif azalma olduğunu belirtiyorlar. Ama tabii yani psikiyatride hep böyledir. İnsana özgü şeylerde belli bir kategorizasyon çok mümkün değil. Yani e, zaten cinsellikle ilgili yanlış inanışlardan da bahsediyoruz. Hani toplum içerisinde kulaktan kulağa dolaşan mitler dediğimiz, cinsel mitler dediğimiz, efsanevi düşünceler var, e, inanışlar var. Ya, e, bunlar da cinsel hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İşte e, şu, şu sırtlıkta cinsel ilişkide bulunulmalıdır, işte erkek her zaman seksi hazırdır gibi e, bir takım inanışlar, işte her erkek her kadına nasıl zevk vermesi gerektiğini bilmelidir gibi inanışlar çiftlerin bir tarafına aşırı bir yük getiriyor. Aslında e, cinsellikte iki taraflı yaşandığı için e, çiftin sorunu haline geliyor daha sonra. Yani tek taraflı bir sorun gibi değil bu. E, ve bu, siz yanıtımı bildiniz zaten. Onun gibi yani ...şey diyemeyiz, hani şu sıklıkta olmalıdır... ...işte şöyle kesin kurallar... ...işte haftada iki gün işte... ...salı perşembe birlikte olun olmalı falan... <gülüyor> ...tabii obsesif insanların böyle takıntıları olabilir... Böyle ...obsesif takıntılı insanlar... ...biraz cinsellikte de programlı giderler... ...işte her şey düzgün olmalı... ...her şey mükemmel olmalı... işte ...her şey temiz olmalı, simetrik olmalı falan... ...cinsellikte... ...belli bir şeyde olmalı... ...sistematikte olmalı ama böyle bir şey yok... ...insana özgü olaylarda hiçbir zaman için sınıf sınırlandırma koymamız mümkün değil. Çünkü her insan kendi içinde farklıdır. Her çift kendi içerisinde farklı bir denge sistem dengesi içerisindedir. Böyle kategorize etmek gerçekten hiç de kolay değil. Şimdi ben bir polemik yaratmak istemiyorum. Ancak biraz önce yapılan bir çalışmadan bahsettiniz. Orada istatistiksel veriler Hı -hı. vardı. Muhtemelen bu çalışma hem Türkiye'de yapılmıştır hem başka ülkelerde de yapılmıştır. Bilmiyorum yani bu konu hakkında bir bilginiz var mı yok mu ama cinsel isteksizlik ne kadar sık gözlemleniyor. Bunu hem Dünya genelinde hem de Türkiye ile kıyasladığımızda işte Türkiye'de e, kadınların e, dünya ortalamasından daha az veyahut da daha çok cinsel isteksizliğe sahip olduğuna yönelik elimizde bir bilimsel veri var mı bildiğiniz? Da, e, şimdi tabi bu konuyla ilgili çok fazla araştırma yok. E, ya ilk araştırmalar 1948'lerde Kinsey tarafından yapılmaya başlanmış. Master and da bu konuda çok fazla araştırma yapıldı. Hatta cinsel terapinin ilk kurucuları. E, Ülkemizde çok fazla çalışma yok. Yani ama yeni yeni CETAT gibi Cinsel Eğitim Tedavi Araştırma Derneği İstanbul'da bir takım dernekler bu konuda yıllarına vermiş hocalarımız var. Onların araştırmaları çalışmaları var. Dünya Sağlık ile birlikte CETAT'ın 2006'da yaptığı bir araştırma var. Elimizde daha çok tabi yabancı kaynaklar var. Yani bu yabancı kaynaklara göre ise kadınların yaklaşık %33'ünün hayatlarının bir döneminde cinsel ilgi ve istek azalmasıyla karşı karşıya kaldığını belirtiyorlar. En sık da 35 ve 39 yaş grubunda fazla olduğu söyleniyor. Yurt dışında bu cinsel ilişkiler bozukluğu nedeniyle, işte tedavi arayışında bulunan hastaların yüzde 30 ila 49'un cinsel isteksizlik oluşturuyor. Ama ülkemizde bu oran yüzde 8 ila 15 civarında cinsel sorun için başvuran bunun sebebi de aslında cinsel isteksizliğin az olması değil yani cinsel isteksizliğin bir sorun olarak görülmemesinden kaynaklanıyor yani bizde en çok başvuran hastalarımız vajinesmustur mesela yani bu acil bir durumdur bütün aileyi ilgilendirir çünkü bir e, birleşme olamıyor evlilik tamamlanamıyor bütün e, işte çiftin sorunu olduğu gibi i̇ki, iki tarafın ailesinin de sorunudur bu ama cinsel isteksizlik zaten e, kadınlar arasında işte bazı kadınlar arasında Angarya gibi görülen cinselliğin işte dersizleştirildi, bir takım düşüncelerin olduğu bir toplumsal yapılanma varsa, hani bu konuda çok da konuşulamıyorsa ve eğitim yoksa sıkıntı yaratabiliyor tabii ki. Demek ki Türk kadınlarıyla e, Türkiye dışında veyahut Türk olmayan kadınları kıyaslayabilmemiz için henüz yeteri kadar literatür oluşmamış. Yani evet. yeterli bir araştırma yok diyebiliriz. E, o yüzden de buradaki erkeklere e, biraz daha beklemelerini bu konu hakkında konuşacaklarsa biraz daha beklemelerini tavsiye ediyorum. Önce isterseniz kısa bir ara verelim. Ardından konuşmamıza devam edebiliriz. Kim ne derse desin aşk. Aşk gelir her seferinde canım yanar. aşk bana yalan mı gelir doğruunu Sen kimliği aş nedir nerededir inanmaktır diyorsan bana sor günir çok sor gelir ade çoğu zaman bir kadın peşinde bir Give De çoğu zaman bir kadın deşinde. Uzman Psikiyatrist Doktor Sevilay Doğulu. Her Perşembe 92.5 Radyo konuşamadıklarımızda sizlerle birlikte olacağım. 92.5 Radyo Baks'ta. Ben Mehmet, uzman psikiyatrist doktor Sevilay Zorlu ile birlikte konuşamadıklarımızla cinsel isteksizliği ele alıyoruz bu hafta. Ben daha önce de söylediğim gibi programımızın ikinci bölümünde sizin sorularınıza cevap vereceğiz, cevap arayacağız. O yüzden önce telefon numaralarımızı vereyim biliyorum. Çok fazla oluyor, sizi sıkıyoruz. Belki doktorumuzdan daha yoğun bir şekilde bilgi almak istiyorsunuz ama dışarıda soruları ve sorunları olan insanların bize daha kolay ulaşabilmesi için bu numaraları tekrarlamam gerekiyor. 0242 alan kodum 247-68-48 0242-247-68-48 ya da 58'den bize telefonla ulaşabilirsiniz. SMS göndermek isteyen dinleyicilerimiz 3969'a mesajlarının başına box yazarak sorularını ve sorunlarını bize iletebilirler. Hocam kadınlarda cinsel isteksizliğin Cinsel arzun olmaması olarak tanımladık biraz önce ve konuşmamızda e, cinselliğin angarya gibi görüldüğü toplumlarda bunun bir sorun olarak algılanmadığını söylemiştiniz. Gerçekten cinsel arzun olmaması bir sorun mudur? Şimdi psikiyatride eğer işlevsellik bozuluyorsa biz buna bir bozukluk deriz. E, zaten hastalık demeyiz biz genelde bozukluktan bahsederiz. Eğer e, işlevsellik bozulması nasıl olabilir? Çiftler arasında bir takım sorunlara sebep olması, çatışmaların ortaya çıkması e, ya da bir takım psikiyatrik bozuklukların ortaya çıkması, kişide işte depresyon, anksiyete, panik bozukluk gibi e, sorunların ortaya çıkması durumunda işlevselliğin bozulduğundan bahsederiz. Bu durumda da cinse eşeğe bozukluğu vardır ve bu cinse istek bozukluğudur diyebiliriz. Ee, şimdi e... 10 dakikadır, 15 dakikadır cinsel cinsel isteksizliğin ne olduğundan bahsediyoruz. Peki cinsel isteksizliğe sebep olan faktörler nelerdir? Bu konuları biraz konuşabilir miyiz? Tabii öncelikle altta yatan bir organik sebep var mı? Onu ekarte etmemiz gerekiyor. Ee, herhangi bir ilaç kullanımı var mı? Ee, kullanılan bir, ta bir takım ilaçlar da cinsel isteksizliğe sebep olabilirler. Bunların tespit edilmesi gerekiyor. Ee, bir ilaç etkisine bağlıysa ona göre. Tedavi düzenlenebilir, ciddi bir sorun oluşuyorsa kar, kar zarar oranına bakarak değiştirmek gerekiyor. Ee, bazı antidepresanlar da şu, günümüzde çok yaygın kullanıyor. Neredeyse 4 kişiden biri antidepresan kullanıyor. Ee, bazı antidepresanların da cinsel işlev bozukluğu yapan etkileri var. Ee, cinsel isteksizlik, uyarılma ve orgazm bozuklukları gibi e, yan etkileri oluşabiliyor. Bunları değerlendirmek gerekiyor. Bunun yanı sıra bir takım işte organik dediğimiz yine hastalıklar, şeker hastalığı, tiroid hastalıkları, karaciğer, böbrek hastalıkları, kalp yetmezliği, alkol kullanımı, yüksek tansiyon, motifasikler ol, MS denilen hastalık, nörolojik hastalıklar, Parkinson gibi hastalıklar, ameliyatta işte rahimin alınması, yumurtalıkların alınması, hormona dengesizlikler, doğum sonrası doğusalık dönemi özellikle emzirme dönemleri yani bu eş rolünden anne baba rolüne geçiş dönemleri vajinal mantar enfeksiyonları gibi enfeksiyonlar rahim ağzındaki enfeksiyonlar yaşa bağlı hormonal dengesizliklere bağlı kuruluk mesela menopozal dönemdeki kuruluklarda ağrılı cinsel ilişki oluşabilir ağrılı cinsel ilişki yaşayan bir kadın da Cinsel isteksizlik duyması beklenen bir şeydir yani sonuçtur. Bunları çok iyi değerlendirmek lazım. Ee, tabii ki bunlar fiziksel nedenler. Öncelikle bunları bir ekarte etmek gerekir. Ee, bunları düzenledikten sonra psikolojik faktörleri göz önüne almak gerekir ve bu yönde bir tedaviye başlamak gerekir. Ee biraz önce bahsettiğimiz nedenler bana şey gibi geldi dönemsel nedenler gibi geldi yani daha önce cinsel istek var hı hı. normal ve daha sonra işte dış etkenlerden bu fizyolojik olabilir veya da psikolojik olabilir dış etkenlerden Dolayı cinsel istek veyahut hatta cinsel arzu bir şekilde azalmış gibi geldi. Peki bütün cinsel isteksizlik vakalarını biz o şekilde değerlendirebilir miyiz? Yani tabii ki insan fizyolojik olarak doğduğu andan itibaren cinselliği yaşayacak şekilde programlanıyor. Ama daha sonra bir şekilde işte dış etkenlerden dolayı Böyle bir sorun çıkabiliyor. Ama e, ergenlik döneminden önce başlayan bir süreçte e, neden olan işte faktörler cinsel isteksizliğe yol açabilir mi? Şimdi bir, e, sınıflandırırken cinsel isteksizliği zaten biz şöyle sınıflandırırız. Hani primer birincil demek. Yani eskiden beri süre gelen bir e, cinsel isteksizlik bu. Ergenlik döneminden itibaren başlar. Sekonder ikincil dediğimizde sonradan hani daha önceden cinsel isteksizlik yoktur, sonradan gelişen bir cinsel isteksizlik vardır. Bu şekilde. De değerlendiririz tabii ki ee, ama şey e, o sizin bahsettiğiniz gibi primer dediğimiz birinci cinsel isteksizlik ergenlik döneminden itibaren başlayan tedavisi çok daha zor ee, e, bunların bir ucuda cinsel tiksinti bozukluğu olabilir yani cinsellikten tamamen e, nefret etmek istememek tamamen cinselliği e, artık tamamen hayatından çıkarmak gibi bir şey onların tedavisi çok daha zor tabii ki ee, biz zaten cinsel terapi için başvuran hastalarda e, vajinismusu deriz ki a çok kolay hani çabuk e, toparlanır. Çünkü bir takım tekniklerle çok kısa sürede toparlar. Ama cinsel isteksizlik e, psikoterapi sürecinde ayrıntılı değerlendirilmesi gereken bir şeydir. E, çok fazla sebep olabilir. Çok ayrıntıları e, kaçırmamak gerekir. E, ona göre değerlendirip tedavi planını ona göre yapmak gerekir. Çift terapisi çok önemli cinsel isteksizlikte. Ee, tabii her birey psikolojik olarak ele alındığında ayrı bir vakadır, ayrı bir konudur. Belki üzerine ayrı kitaplar yazılabilecek bir vakadır. Ama şöyle bir genellemede bulunabilir miyiz? Ee, cinsel isteksizlik... Ee... Ya şöyle söyleyeyim daha doğrusu belki daha anlaşılır olur o zaman. Cinsel isteksizliğe neden olan biraz önce bahsettiğiniz faktörlerden biri işte gençlik veyahut da ergenlik döneminde, ergenlik öncesi döneminde yaşadığı bir travma cinselliğe insanı kapatabilir. Böyle bir travma yaşamadan da insan kendini cinselliğe kapatabilir mi? Veyahut da cinselliği kafasından atabilir mi? Yani tabii standartiz etmek yine zor burada. Herhangi bir cinsel travma yaşamak etken ama hani yüzde yüz şu etkendir diyemeyiz. Yani bir insanın psikiyatrik bir bozukluk yaşamasında olduğu gibi cinsel ve bozukluklarında da genetik etkenler var, psikolojik etkenler var, biyolojik etkenler, çevresel yetiştirilme etkenleri, hepsi etkili. Aşırı stres yaşayan insanlar, işte beden şekliyle ilgili kaygıları olan bir insan, evlilikle ilgili problemler yaşayan ya da işte ...ciddi yaşam olayları, sorunlu yaşam olayları yaşamış bir insan cinsel isteksizlik gelişebilir. Aslında konumuzdan çok da fazla uzaklaşmak istemiyorum ama... ...bundan iki program önce ilk programımızda vajinismusu ele almıştık. Cinsel isteksizlik ile vajinismus arasında bir bağlantı, bağıntı var mıdır? Yani ee, vajinismusu biz bir tür cinsel isteksizlik olarak tanımlayabilir miyiz? Veya da ikisi arasındaki ilişki hakkında bize kısa bir bilgi verebilir misiniz? Tabii şöyle bir süreç geçişebilir Vajinismus da. Vajinismus çiftleri birbirlerini çok severler. Böyle e, zaten sevişmede bir sorunları yoktur vajinismus çiftlerinin. Birleşmede sıkıntı yaşarlar. E, şimdi bu vajinismus sorunu. İşte denemeler olur, işte giriş denemeleri. Bir süre sonra çift arasında isteksizlik gelişebilir. Neden? Çünkü tekrar tekrar denemeler ve hüsranla sonuçlanması bu denemelerin çift arasında bir süre sonra isteksizliğe sebep olur. Bu çok basit bir şeydir aslında. Hani bir davranış size ödül getirmiyorsa bir süre sonra o davranıştan vazgeçersiniz yapmak istemezsiniz Yani e, onun için vajinismusda da bir süre sonra cinsel isteksizlik gelişebilir hatta depresyon gelişebilir e, depresyona bağlı cinsel isteksizlik olabilir e, ve bu iç içe girer bir kısır döngü gibidir yani mü, zamanında ve yerine müdahale edilmesi gerekir cinsel terapiyle hocam cinsel isteksizlik ile cinsel tiksinti arasındaki bağıntıyı bize şimdi kısa bir aradan sonra açıklayabilir misiniz önce bir müzik dinleyelim biraz dağıtalım daha sonra bu konu hakkında bize bilgi verirsiniz bize aydınlatırsınız şimdi kısa bir ara. Doktor Sevilay Her Perşembe 92.5 Radyo Baxta konuşamadıklarımızda sizlerle birlikte olacağım. 92.5 Radyo Baxtasınız. Ben telefon numaralarımızı yeniden hatırlatayım. 0242 alan kodumuz 247-68-48. 0242-247-68-48 ya da 58'den bize ulaşabilirsiniz. SMS göndermek isteyen dinleyicilerimiz 3969'a mesajlarının başına bak yazarak sorularını ve sorunlarını bize iletebilirler. Programımızın ikinci bölümünde sorularınıza ve sorunlarınıza yanıt bulmaya çalışacağız. Şimdi... Hocam biraz önce e, cinsel tiksinti ile cinsel isteksizlik arasındaki bağlantıyı sormuştun. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi cinsel tiksinti bozukluğunda cinsel istek bozukluğuna benzer bir şekilde e, nedenler vardır ama e, cinsel tiksinti bozukluğunda tamamen cinsellikten tiksinme, istememe. E, Tabi buradaki etkenlere ek olarak şunları da söyleyebiliriz. Hani cinsel travmalar, cinsel korkular... Cinsel kimlik ve yönelimle ilgili sorunlar oluşabilir, ağır kişilik sorunları, eşi hiç istememe, eş retti, tiksinti bozukluğuna sebep olabilir, cinsel fobiler olabilir, i̇şte cinsellikte hastalık ulaşacak, gebe kalacağım, bir takım korkular, endişeler, fobiler, eşin hiç istenmemesi, bunların hepsi cinsel tiksinti bozukluğuna sebep olabilir. Biraz daha zor tabii ki cinsel tiksinti bozukluğu, cinsellik tamamen uzak kişi için ve tedavisi de altta yatan nedenin bulunması. Peki, e, cinsel e, bir cinsel isteksizliği, e, cinsel tiksinti ile e, birbirinden ayırt etmek için Nasıl uyguladığınız belli kıstaslar var mı? Yani sonuçta ikisinde de bir cinsel isteksizlik var, cinselliğe yaklaşmama var. Ama hangisini biz cinsel tiksinti olarak sınıflandırıyoruz? Yani burada önemli olan kişinin talebi aslında, hani düzelmek istemesi, sorunu çözmek istemesi. Bunlar birazcık şey, bilimsel sınıflandırmalar diyebiliriz. Yani önemli olan kişinin bu konuda yardım talep etmesi ve ona göre bir tedavi protokolü ve planı belirlemek önemli olan kısmı bu aslında. Yani Bunlar tabi kategorizasyonlar, sınıflandırmalar var bu konuda biraz daha net olabilmemiz için. Ama biraz daha zor tabi ki cinsel teksinli bozukluğu. Yani cinsellik tamamen uzak. Hani bu kişinin kendisinin yardım talebinde bulunması lazım ki yardım edebilelim. Hocam programımızın ilerleyen bölümlerinde bu konuya daha sık değineceğiz de siz belki bu konuya bir giriş yapmanız gerekiyor artık. Cinsel isteksizlik Konusunda veyahut da cinsel isteksizliğin tedavisinde nasıl bir yöntem uyguluyorsunuz? Veyahut da öncelikle şunu sorayım. Bununla ilgili bir tedavi var mı? Şimdi e, öncelikle e, altta bir organik neden var mı? Bir ilaç kullanımı var mı? Bir hastalık var mı? Bunlara değerlendirmek gerekiyor cinsel isteksizlikle ilgili. Bunları biz e, ekart ettikten sonra artık bunu bir psikolojik sorun olarak e, ele alabiliriz ve e, cinsel terapiden fayda görebilirler. Cinsel isteksizlik sorunu yaşayan çiftler. Cinsel terapide de çiftlerle birlikte e, görüşmeler yapılır. Cinsel terapide önce öncelikle çifti birlikte bir alırız, ondan sonra e, sorunu belirleriz. Sonra teker teker e, çiftleri tek olarak bireysel görüşmeye alırız. Onların e, cinsel öykülerini e, ayrıntılı bir şekilde değerlendiririz. Sonra tekrar birlikte alarak e, nasıl bir yol izleyeceğimizi belirleriz. Cinsel terapide evlilik çatışmaları varsa onların düzenlenmesi, iletişim sorunları varsa bunların değerlendirilmesi ve çiftin gündeminden çıkmış olabilir cinsellik. Cinselliğin gündeme getirilmesi. Eş ilişkisinin geliştirilmesi, bunlar çok önemli. Çevresel faktörlerin düzenlenmesi, fiziksel faktörlerin, evdeki fiziksel faktörler, işte çocukları olabilir işte ya da bazen aile apartmanları var, çat kapı. Birileri işte anahtar, onlar da işte anne gelebiliyor, baba gelebiliyor, kardeş gelebiliyor, işte komşu oluyorlar. ve Birbirlerinin anahtarları birbirlerinde oluyor. Yani bunlar bile çok önemli faktörler. Bunları bile ayrıntılı bir şekilde dinlemek lazım ki düzenlemeler yapılabilsin. Yani çiftin odasının ısısına kadar her şeyi değerlendirmeniz lazım ki neden e, sorun yaşıyorlar. Yani çok ayrıntılı bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Ona göre de çözüm yolları bularak cinsel terapide yol katil edilebilir yani ve cinsel terapiden de çok fayda görürler. Hocam yani iki gönül bir olduktan sonra samanlık seyran olurmuş sözü biraz da yanlış mı diyoruz? <gülüyor> Şimdi tabii filmler genelde şöyle bitiyor. Ee, mutlu son evleniyorlar. Aslında evlendikten sonra başlıyor film ama e, o kısım pek çekilmiyor. <gülüyor> genelde filmler mutlu sonuna bitiyor. evlenerek. Film evet, sonra... film evlendikten sonra başlıyor. O kısma bakmak lazım. Ee, ne oluyor da hani en çok sevdiğiniz insan bir süre sonra bakıyorsunuz hani büyük bir aşkla evlenilen insan... ...dünyanın en kötü insanı bile olabiliyor... Yani ...bir düşman gibi görebiliyorsunuz... yani ...bu süreçleri çok iyi kendini ve... ...eşi gözlemlemek gerekiyor... ...yani artık insanlar çok kolay boşanıyor biliyorsunuz... ...boşanmak çok kolay... E, ...boşanma oranları çok yüksek... ...geçmişe göre... E, ...çünkü artık kimse kimseye minnet etmiyor... ...birazcık bir sıkıntı oldu mu... ...tamam bu yürümüyor, tamam ayrılalım... ...boşanalım birazcık... E, hani Nasıl kurtarabiliriz, ne yapabiliriz? Biraz emek vermek zor geliyor sanki insanlara. Biz şimdi artık şey yapıyoruz. Soruyoruz, kaç yıllık evlisiniz? 30 yıllık evli. O bravo diyoruz, alkışlıyoruz artık ayakta alkışlıyoruz böyle insanları. Çünkü zor uzun süre evli kalmak. Onun için iletişim çok önemli. Her şeyin mükemmeline çok alışmışız. İşte mükemmel arabalara binmeye çalışıyoruz, mükemmel evlerde oturmaya çalışıyoruz. Ve tabii ki hayatlarımızda da mükemmel ilişkiler istiyoruz. Ama hayatta aslına bakarsanız hiçbir şey mükemmel değil. Mükemmel arabaya binerken aslında atmosferi kirletiyoruz. İşte mükemmel evde otururken belki o evde yüzlerce kişinin emeği var ve birçoğunun emeği, emeğin karşılığını alamadan yapıyorlar o işleri. Mükemmel evlilik de belki de yok. Yani insan hayatı boyunca önüne çıkan sorunlarını çözmekle uğraşıyor ama hep mükemmeli arama yolunda bizler dediğiniz gibi fazla fedakarlık göstermek, göstermeden sorunları çözmeden sorunların üzerine yürümeden arkamızı dönüp gitmek belki çok kolay geliyor daha önceki programlarımızda biliyorsunuz yine hocam işte ilk programda vajinismusu ele almıştık daha sonra erken boşalmayı ele aldık ve siz bu her iki programda da cinsel işlev bozukluklarının, bu cinsel isteksizlik olabilir, vajinesmus olabilir, işte erkekten kaynaklanan bazı sorunlar olabilir. Ee, bir süre sonra çiftler arasında çatışmaya neden, olduğunu, neden olduğundan sıkça bahsettiniz. Çiftler birbirini çok seviyordu. Yalnız cinsel yaşamları yeteri kadar veyahut da tarafları tatmin etmiyorsa, mutlu etmiyorsa bir dönem sonra bu altta başka bir sorun olmasa bile sorun olmaya başlıyor çiplerin veyahut da e, bireylerin yaptıkları hareketler birbirlerine batmaya başlıyor. En ufak şeylerden kavga çıkıp çıkmaya başlıyor. Belki de bizim programımızın fonksiyonu da burada başlıyor. İnsanların konuşamadıklarını paylaşmadıklarını biz burada konuşarak ve sizlerle paylaşarak bir şekilde bu sorulara çözüm bulamıyoruz belki ama çözüm bulunması gerektiği konusunda sizi ikna etmeye çalışıyoruz diyelim. Evet. <gülüyor> ve konumuza geri dönelim hocam. Şimdi e, biraz önce cinsel isteksizliğin tedavisini var mı diye sorduğunda siz kısaca cevap verdiniz. Belki de bu sorunun cevabını dinleyicilerimizden gelen soruları cevaplarken daha böyle geniş bir şekilde açacaksınız ve vereceksiniz. Ama ben program öncesinde her zaman yaptığım gibi internette kısa bir araştırma yaptım. Sonuçta bu konunun tam olarak uzmanı olmadığım için bir ön, ön araştırma yapmam gerekiyor ve yine birçok işte reklam tanıtım ve vesaire ile karşılaşım Hatta bunları görmek için internete de girmeye gerekiyor yok. eczanelerin vitrinlerinde biliyorsunuz işte cinsel isteği artırıcı ilaçların evet. böyle reklamları oluyor kadın bir e, e, nokta noktası işte kadın cinsel isteğini artırıcı bilmem şu ilaç gelmiştir gibisinden birçok böyle reklam Ondan sonra Hatta kendileri bir bilgisayarlardan çıkartıp yapıştırıyorlar. Birçok tanıtım var ve internet bunlarla, bunlarla kaynıyor. Kadınların cinsel isteğini artıracak ilaçlarla e, ilaçların birçok reklam var. Yani Google'a girdiğiniz zaman onlarca sayfa bu ilaçların reklamları var. Hocam bu sorun İlaç ile tedavi edilebilir mi? Ya belki de bu şey şöyle bir şey, bu reklamlar bir kadın kadından daha çok erkeğe yönelikmiş gibi geliyor bana. Yani erkeklere işte bu ilaçtan alın eşinize verin, cinsel isteği katlanacaktır gibi geliyor. Ben o reklamları veyahut da o mesajları o şekilde okuyorum bu konuda ne diyeceksiniz? Yani bunlar işe yarıyor mu? Şimdi e, şeyden bahsetmiştik. Hani menopoz döneminde e, hormonlara bağlı kuruluk olabileceği, vajinal kuruluk gibi. Bu tip durumlarda ya da hani daha illa ki e, menopoz döneminde olması gerekmiyor. Farklı dönemlerde de vajinal kuruluklarda bir takım böyle lubrikan dediğimiz işte kayganlaştırıcı jellerden, kremlerden fayda görebiliyoruz. Şimdi kadınlarla ilgili ürünlerde de çok fazla bir e, bilimsel, tıbbi açıdan hani bilimsel bir gelişme çok fazla yok. Birkaç tane ürün var bu konuda önerilen işte anorgazmide kullanılan ya da işte e, vajinal ıslanmayı arttırıcı. E, bazı e, ürünlerde de şu iddia ediliyor işte ağızdan alınan bazı bitkisel karışımların işte ıslanmayı, cinsel isteği, orgazmı, yani cinse isteğin bütün cinsel işlerin bütün evrelerin tedavi edebildiği iddia ediyor ama tabii biz hani bilim insanıyız ve bunu için bizim kanıta ihtiyacımız var, bir kontrollü çalışma olması gerekiyor ki kanıt olması gerekiyor. Ama şöyle diyoruz, yani faydası olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Deneyebilirsiniz ama hani bununla ilgili elimizde veri yok yani bir kanıt yok faydası olur mu olmaz mı? Ya da küçük çaplı bize danışan kişilerin işte şunu kullandım, şu daha iyi, bu daha iyi geldi gibi geri bildirimlerini paylaşabiliyoruz bize başvuran kişilerle. Ama mesela erkeklerde sertleşme sorunu için kullanılan ilacın, ağızdan alınan ilacın kadınlarda herhangi bir faydası olmadığı bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Yani erkek sertleşme sorununda işte cins ilişkiden 1-2 saat önce alınan ilacın kadınlarda kullanılmasının bir faydası yok. Yani o tespit edilmiş bilimsel olarak. Zaten erkekte sertleşme sorunu gideren o meşhur ilacın cinsel isteği artırıcı bir etkisinin olmadığında ben bir Tıpçı olmamama olmama rağmen biliyorum. Sadece sertleşmeyi sağlıyor. Yani evet. cinsel istek sonuçta fizyolojik olmaktan daha çok psikolojik olduğunu düşünüyorum. Ben sadece işte fizyolojik olarak sertleşmeyi sağlıyor. <gülüyor> ben e, yine bir eczane e, vitrininde gördüğüm bir tanıtımdan bahsedeceğim. İşte kadın viagrası ismini söylüyorum <gülüyor> burada. Çok da şey i̇şte, bir İşte ismini söyleyemeyeceğim bir ilaçtan bahsediyorum. İnternete girip araştırdım. E, i̇ddiaları e, aynı erkek sertleşme sorununa tedavi eden, o ilacın yaptığı etkiye benzer bir etki yaptığını söylüyor. İşte kan akışını cinsel bölgede artırdığından bahsediyor. Bu sayede cinsel isteği daha fazla duyacağını söylüyor kadın ama bana kalırsa hani şu an bu konuşmalarımızdan aslında cinsel isteksizliğin fizyolojik olmaktan daha çok psikolojik olduğunu ben anlıyorum. O yüzden de belki de bunun tedavisi ilaçtan öte terapiyle olmalı. Evet yani psikolojik boyutu çok daha fazla ee, yani bunu sadece cinsel organa indirgemek çok da mümkün değil cinsellikte <gülüyor> sizi. Yani bu e, insan, e, kadınlar biraz daha kırılgan kadınların cinsellikte fizyolojik açıdan. Yani e, işte kadınlar erkeklerden biraz daha farklı düşünebiliyor, daha ayrıntılı düşünebiliyor. İşte evin sorunları, faturalar, çocukların sorunları, işte çocuğun okulu. E, yani kendini cinselliği bırakamıyor. Yani cinsellik şey gibi geliyor artık. Böyle bir lüks lükse kaçıyor bir süre sonra cinsellik. Çünkü diğer sorunlar var, hayat kolay değil şu an, işte işsiz kalan insanlar var, ekonomik sorunlar var, çocukların gelecekleriyle ilgili kaygılar var, i̇şte dış dünyadaki olumsuzluklar, evin dışında çocuklarımla ilgili kaygıları olabiliyor, annelerin başına bir şey gelir mi, geleceği nasıl olur? Dünya sanki böyle bir güvensiz bir dünya var ve bu ortamda cinsellik artık ne derece? E, çiftin gündemine gelebilir ki bir süre sonra gündemden çıkıyor, lüksle kaçıyor. Yani cinsellik yaşamak çiftler arasında bir lüks haline geliyor. Ee, hocam dediğim gibi konuyu çok fazla dağıtmak istemiyorum o yüzden e, bir şekilde yine kendi eksenimize dönmemiz gerekiyor. Cinsel isteksizlik. E, birinci programımızın birinci bölümünün bitmesine de aslına bakarsanız çok fazla bir zaman kalmadı ama yine de sormak istediğim bazı sorular var. E, ara vermeden önce ben size şunu sormak istiyorum. Cinsel isteksizlik evet psikolojik nedenlerden dolayı oluyor çoğunlukla ama tabi buna etkilen fizyolojik nedenler de var. O zaman şöyle bir sınıflandırmada bulunabilir miyiz? Cinsel isteksizlik işte belli yaşlarda daha sık görülür ve hatta cinsel isteksizliğin yaşlara göre dağılımı nedir? Yani yaşla ilişkisi var mıdır? Yani tabi şu önemli burada hani sebep olan hastalıkları sayarken ya da ilaç kullanımından bahsetmiştik. Mesela tansiyon ilaçları şeker hastalığı olması yüksek tansiyon olması kişide ya da nörolojik hastalıklar. Bunlar tabii ki daha çok hani e, ileri yaşlarda orta yaş ve üzerinde görünme ihtimali fazla olduğu için e, organik sebeplerle oluşabilecek cinsel isteksizlik, sekonderlik ikincil dediğimiz cinsel isteksizlik hani şeyden önce olmayan bu ergenlik döneminden itibaren olmayan cinsel isteksizlik daha sık orta ve ileri yaşlarda görülebilir, ama primer, birincil dediğimiz işte erken ergenlik döneminden itibaren başlayan bir cinsel isteksizliktir. Onun da, onu da bu şekilde anlamlandırabiliriz. Şimdi cinsel isteksizlik ile fiziksel faktörler arasındaki bu biraz önce bahsettiğiniz konularda aslında biraz fiziksel faktörlere giriyor. Yaş, işte hormonların değişimi, ondan sonra sosyal çevrenin değişimi, bunların hepsinin cinsel isteksizlik üzerinde etkileri var. Ee, cinsel isteksizlik konusunda konuşmaya devam edeceğiz. Ama önce kısa bir ara verelim. Aramızdan sonra konuşmaya devam edeceğiz. Bu arada sorular gelmeye başladı. Ben onları e, şu an evet alıyorum. E, programımızın ikinci bölümünden sonra bölümünde eee sorularınıza cevap vereceğiz, sorunlarınızı çözmeye çalışacağız veya da sorunlarınızı bir şekilde nasıl çözeceğinizi yoluna sizi yönlendireceğiz. Şimdi kısa bir ara veriyoruz.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 benim adım Ebrulli, biraz gerçek, biraz hülya, yalanımı sesinler aşksız dönüyor dünya. Benim adım Ebrulli, biraz gerçek, biraz ya. yalanımı sesinler aşksız dönüyor dünya. İlkenin aydınlık insanları, size Cumhuriyet yakışır. Teşekkürler Antalya, teşekkürler Akdeniz. Cumhuriyet Akdeniz, Cumhuriyet Gazetesi'nin ücretsiz bölgedir. Her gün Cumhuriyet'le birlikte bayılır. Pek kartla kampanyaya katılan Opet istasyonlarından 75 liralık Akaryakıt alan herkese 1 litre yörükoğlu süt veya 1 litre yörükoğlu Meyve suyu hediye Hem doğal hem sağlıklı Tadı adında saklı Lezzet var damaklarda Yörükoğlu bambaşka Damağınızda güzel bir tat Kulağınızda melodiler Şehrin ortasında fakat gözlerden uzak Tatlı bir kaçamak. Nerede mi? Narbiç Bistro'da. Narbiç Bistro, Atatürk Parkı, Konyaaltı Caddesi, numara 55'te. Bilgi için 247 68 68. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Çocuklarınızın mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur. Çocuklarınızın sağlıklı bir geleceği hazırlamak için Odak Kırtasiye'yi seçin. 30 bin çeşit ürünle Kırtasiye ve bir onay zemelerinde Batı Akdeniz'de lider Kuruluş Odak Kırtasiye 1995 yılından beri kendi dağıtım aile hizmetimizde. Odak Kırtasiye Üçgen Mahallesi 107. Sokak numara 11 Taksim C'de. Telefon 243 8607. LPG ve Akayakıt'ta kaliteli hizmet anlayışı ve zengin romasyon çeşitleriyle sizinle tercihiniz iPad olsun. Gülay Yüzü, kaliteli hizmetin adresi iPad. Sarı Su Mahallesi, Akdeniz Buğları, numara 650'de. Bilgi için 259-10-34. iPad, LPG ve kaliteli hizmetin adresi. Çok rahatladım. Borcu ne kadar? Dechino pantolon 26.99, gömlek 19.99. Şimdi itibaren rahatlık defter kitabacak. <gülüyor> Haberantalya.com. Antalya'nın Antalya en iyi haber kaynağı. <gülüyor> Tıkla. Antalya'da habere ulaşmanın en kolay yolu. <gülüyor> Antalya yaşamına kesif bir bakış. <gülüyor> Antalya High Life, bayilerde. Antalya'nın ilk ve tek dergisi Antalya Life bayilerde. Çok rahatladım. <gülüyor> e, borcumuz ne kadar? Elbise 39.99. Ya, için çıkaran rahatlık, efat kabı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 ...sizlerle birlikte olacağım. 92.5 Radyo Baksasınız. Ben Mehmet, uzman psikiyatrist doktor Sevilay Zorlu ile birlikte konuşamadıklarımıza bu hafta cinsel isteksizliği ele alıyoruz önce telefon numaralarımızı ben yeniden hatırlatayım. 0242 247 68 48. 0242 alan kodu 247 68 48 ve 58'den bize ulaşabilirsiniz. SMS göndermek isteyen dinleyicilerimiz 3969'a mesajlarının başına Baksızarak sorularını ve sorunlarını bize iletebilirler. Hocam biraz önce e, cinsel isteksizliği giderecek veya da bunu tedavi edebilecek ilaçlardan bahsettik. Bu konuda umudu ve e, fantazileri olan dışarıda birçok insan var. Onların e, bir şekilde fantazilerinin sadece fantazi olarak kalmaya devam edeceğinden devam edeceğini söylediniz. Bu tür ilaçların genelde çok fazla etkisinin olmadığını söylediniz. E, şimdi cinsel isteksizliği Gidermek için tabii insanlar öncelikli olarak kendi çaplarında veyahut da kendilerince bazı tedavi yöntemleri uyguluyorlar veyahut da bu sorunu gidermeye çalışıyorlar ki bu gayet normal insani bir e, reaksiyondur diye düşünüyorum. Çünkü herkesin bir şekilde tedaviye ulaşabilme veya da sizin gibi profesyonel bir yardım alabilme olasılığı çok fazla yok. E, bu tedavi yöntemlerinden veyahut da bu sorunla baş edebilme yöntemlerinden biri de veyahut en sık kullanılan yöntem de cinsel uyarıcı videolar ve filmler. Çiftler bir şekilde bu tür e, filmlere ve e, videolara ulaşarak cinsel isteği artırmaya çalışıyorlar. Hocam bunların etkisi oluyor mu? Şimdi cinsel terapide biz cinsel uyarıcı olarak işte kitapları görsel materyalleri kullanmalarını öneriyoruz zaten çiftleri ama şimdi burada öncelikle bir cinsel isteksizlik sorunu olduğunu kabul etmeden çiftler bunu konuşmadan hani birisi hadi koydu izliyorlar erotik filmleri ama bunun ne kadar faydası olabilir yani öncelikle bir sorun olduğunu kabul etmeleri gerekiyor ve bunu konuşmaları, birbirlerini yargılamadan, işte sen şunu yaptın, sen bunu yaptın, senin ailen bunu yaptı, benim ailen bunu yaptı diye <gülüyor> ya dönüşürse bir süre sonra bu e, evin içinde iki kişi değil... E, Herkesin annesi babası kardeşleri de eklenince yatakta birden nascilitin hocanın sukrası gibi altı kişi oluyor. Nascilitin hoca öyle diyor, işte yataktan düşüyor karısı da. Ne oldu hocam, ne oldu falan diyor. O da diyor ki yani altı kişi olduk yatağa sığmıyoruz. Onun gibi yani çiftlerin aileleri de işin içine girince iletişim düzelmediği sürece bu ne kadar film de izleseler ayrı bir kavga konusu da sebep olabilir. Çünkü bu pornografik materyaller daha çok erkek izleyicilere yönelik olduğu için e, kadınlar açısından itici gelebiliyor. Daha çok erotik e, filmler e, kadınlara hitap edebiliyor. E, o yüzden onunla da biraz e, seçici olmak gerekiyor. Yani buradan erkeklere e, eşleriyle birlikte seyretmeleri için e, pornografik Yayınlara ulaşmak yerine daha çok soft ve erotik yayınlara ulaşması gerektiğini söyleyebiliriz diyorsunuz. Yani kadınlar genelde daha soft cinsel içerikli videolardan ve görüntülerden hoşlanıyor mu değil? Yani tabi ki burada duygusallık ve hikaye kısmıyla içerdiği için erotik materyalleri öneriyoruz. Kadınlarda cinsel uyarılma fazı biraz daha farklı kadınların cinsel açıdan uyarılması. Hani az önce bahsetmiştik ya evdeki sorunlar çocukların sorunlarını düşünürken kadın hani cinsellik ne kadar onun gündemine gelebilir ki diğer sorunlarını düşünüyor. O yüzden... Yani erotik materyal daha uygun kadınlar için ama öncelikle bunun bir sorun olduğunu kabul etmeleri bu konuda konuşabilmeleri ve bunu düzeltmek istemeleri çok önemli eşlerin bu iletişimi düzeltmek istemeleri çok önemli. Tabi ki evlilik iki kişi arasında oluşan bir e akit değildir. Sonuçta iki kişi evlenirken aslına bakarsanız iki aile evleniyordur ve çiftler uyumlu olabilir ama aileler uyumlu olmayabilir. Bu alınması gereken risklerden biridir. Dediğiniz gibi ortada bir sorun varsa bu sorunun öncelikli olarak tanımlanması ve ortaya konması daha sonra da sorunun çözümüne yönelik adımların atılması gerekiyor. Bu sadece cinsellikle ilgili değil. Sonuçta bu program evlilik programı değil. Yani evlilik sorunlarına yönelik program değil. Sadece cinsellik evlilikte yaşanan bir e, faaliyet olmadığı için, klark'e bunu hayatın genelinde de e, e, uygulayabiliriz. Tabii ikili ilişkilerin hemen hemen evet, hepsini evet. kapsayan bir şey. İkili ilişkilerde belki de öncelikli olarak sorunu konuş, konuşulması gerekiyor. Daha sonra da Sorun gerçekten dillendirildikten sonra veyahut da o başlığı oluşturduktan sonra başlığın altını doldurmak çok daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Yani bu eğitimde de böyledir. Eğer siz soruyu tanımlayabiliyorsanız, soruyu yazabiliyorsanız cevabını mutlaka bir şekilde yazabilirsiniz. O cevap sizdedir veyahut da dışarıdan bir yardım almanız gerekir. Önemli değil sonuçta ama öncelikli olarak soruyu ve sorunu ortaya koymak gerekiyor. Bu sorunun çözümünde siz... Ee, ilaçların daha doğrusu bugün piyasada satılan işte bitkisel olsun veyahut da e, bitkisel kökenli olmasın ilaçların çok fazla işe yaramadığını cinsel isteksizlik sorununun e, genelde psikolojik bir sorun olduğunu bazen de fizyolojik nedenleri olduğunu ama bunun öncelikli olarak tespit edilmesi gerektiğini söylediniz. Aynı zamanda Cinsel isteksizliğin tedavisinde veyahut da belki bizim buradan dinleyicilerimize verebileceğimiz önerilerden birinin de çiftlerin anlaştığı veyahut da üzerinde uzlaştığı bir görsel materyal, bir kitap, bir videoyu önerebileceğinizi, bu sorunun tedavi edilmesinde belki de yardımcı olabileceğini söylediniz. Dediğimiz gibi programımızın birinci bölümünde cinsel isteksizliği, isteksizli bir masaya yatırdık. Siz tanınmadınız. Nasıl tedavi edileceğinden bahsettiniz. Neler yapılması gerektiğinden bahsettiniz. Bir şekilde dinleyicilerimizin kafasında bununla ilgili bir kalıp veyahut da bir imaj oluştu. Şimdi dinleyicilerimizden gelen ben soruları sorulara dönmek istiyorum. Çünkü önümde bayağı bir soru var. Bunları program saatimiz içerisinde cevaplandırmaya çalışacağız. Ama bazı dinleyicilerimizin sorularını cevaplandıramayabiliriz ama onlara da bir şekilde hafta içerisinde ulaşarak sorularını ve sorunlarını cevaplandıracağız. Hocam şimdi bir tane soru gelmiş. Üç yıllık evli bir bayanım diyor. Antalya'dan gelmiş bu soru. Sürtünme yoluyla zevk alıyorum ama cinsel ilişkiden zevk alamıyorum. Nedeni ne olabilir? diye sormuş. Şimdi e, burada yine e, cinsel ilişki ilaki cinsel birleşme eşittir. Dinemiyoruz. E, bu genelde hani yaygın bir miktir. Cinsel ilişki, eşittir. Cinsel birleşme. Yani bu şekilde zevk alabilir. Orgazmı çünkü klitoris uyarısıyla kadınlar orgazma ulaşabilir ve sürtünmeyle orgazma ulaşmasından dolayı zevk alıyorum diye iletmiş muhtemelen bu dinleyicimiz. Bu tamamen fizyolojik bir durum. Yani bu durumdan eğer ise partnerin tepkisi önemli tabii ki burada. Hani sadece sürtünmeyle orgazm olup partnerini bırakıyorsa bu diğer taraf tarafından şikayet sebebi olabilir ve bu da sorun haline gelebilir çiftler arasında. Yoksa iki tarafta bu durumdan şikayetçi değilse ve bir şekilde iki tarafın orgazmı da sağlanıyorsa sorun teşkil etmeyebilir çiftler arasında. Yani aslına bakarsanız bu bayanın ee, sorunu cinsel isteksizlik olarak sınıflandıramayabiliriz diyoruz. yani, yani. cinsel isteksizlik diyebilmemiz için durumları, her şeyi çok ayrıntılı değerlendirmemiz Hı -hı. gerekiyor. Hı -hı. Burada yani orgazma farklı bir şekilde ulaştığı için cinsel birleşmeyi hedeflememiş. aslına bakarsanız ben şey diye düşünüyorum. Cinsel ilişkiyi veya cinsel birlikteliği belli kalıpların içerisine sokmak çok çok da doğru değil. Yani bazılar için fetiş olarak kabul edilebilecek e, durumlar bazıları için gayet normal olarak kabul edilebilir. Belki de burada önemli olan çiftlerin bu konu hakkında uzlaşması veyahut evet. da bu, bu yapılan fiil hakkında veyahut da konusunda sorunların olmamasıdır diyebiliriz. Şimdi başka bir soruya daha geçeceğiz ama önce isterseniz kısa bir ara verelim. Daha sonra diğer sorumuza geçelim. Terep telerde sevda çöllerinde geçiyor günlerim gecelelim sevda sindanlarında yeter ki sen yeter ki. Yeter ki ben sevileyim yeter ki inan bana divana Selda sindanlarında yete Doktor Sevilay Zorlu. Her Perşembe 92.5 Radyo Baks'ta konuşamadıklarımızda sizlerle birlikte olacağım. 92.5 Radyo Baks'tasınız. Ben Mehmet. Uzman psikiyatrist doktor Sevilay Zorlu ile birlikte konuşamadıklarımızda bu hafta cinsel isteksizliği ele alıyoruz. Programımızın ikinci bölümünde sizden gelen sorulara cevap arıyoruz. Ee, bize ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz için ben telefon numaramızı bir kez daha hatırlatayım. 0242 alan kodu 247 68 48 0242, 247, 68, 48'den bize ulaşabilirsiniz. SMS göndermek isteyen dinleyicilerimiz için 39, 69'a mesajlarının başına BAX yazarak bize sorularını ve sorunlarını iletirse bir şekilde onlara yardımcı olmaya çalışacağız. Dediğim gibi önümüzde sorularım birikti. Onlardan bazılarını seçiyorum. Dedim, e, cevaplayamadığımız sorularımız olursa program içerisinde hafta içerisinde sizlere bir şekilde o soruların cevaplarını ulaştıracağız. Şimdi burada güzel bir soru var. Aslına bakarsınız e, cinsel isteksizliği yaşayan değil de cinsel isteksizliğe muhatap kalan bir beyin sorduğu bir soru bu. 32 yaşında bir erkeğim, 10 yıllık evliyim, bir çocuğum var. Benim sorunum eşimin isteksiz olması. Bazen bir ayda, bazen de iki ayda bir, benim zorlamamla ilişkiye giriyoruz. Çoğu zaman bir şey hissetmediğini söylüyor. Ne yapabilirim? Tabii bu önemli bir şey durum. Az önce bahsetmiştik. Doğun sonrası dönemlerde özellikle eş rolünden, anne baba rolüne geçiş dönemlerinde, kadınlarda doğusalık dönemi, gebelik döneminde bir takım hormonal değişikliklerin de etkisi var. Ee, psikolojik sebepler de var bunlarla da bağlantılı olarak cinsel isteksizlik gelişebiliyor yani cinsellik biraz gündemden çıkmış bu çiftte de ee, bir takım çatışmalar olabilir ee, aralarında bunları değerlendirmek gerekiyor aralarında ne gibi çatışmalar var sorun yaratacak neler var aynen psikiyatrik bir değerlendirmesini yaparak e, sebepleri tespit ederek o yönde bir cinsel tarafından fayda görebilirler yani aslına bakarsanız... ...dinleyicimiz mesajında bu olayın e, çocuk doğduktan sonra mı oldu yoksa daha Hı -hı. önce de var mı bu konudan bahsetmemiş. Sadece ayda bir veya da iki ayda bir cinsel ilişkiye girdiğinden bahsediyor. Ya sizin burada tavsiye edeceğiniz şey öncelikli olarak çiftin birlikte bir terapiye veyahut da bir uzmana görünmesi olduğunu söylüyorsunuz. Evet yani değerlendirmek gerekiyor. nedenler nelerdir? Ee, az önce bahsettiğim gibi çifti bir birlikte almak sonra tek tek alıp ayrı değerlendirmek lazım. Ee, şöyle bir şey vardır. Eğer eş reddi varsa eşi tamamen istememe e, hiçbir şekilde ona karşı bir istek duymama varsa e, ya da başka ekstra marital dediğimiz evlilik dışı bir ilişki varsa e, genel olarak biz o çifti terapiye almayız. tabii ki çiftler e, ayrı görüştüğümüz zaman bize bu durumu iletirler. E, biz e, çifti ikisini birlikte aldığımızda e, bir şekilde e, bunu ee, tabii ki hani eşinizin hayatında bir başkası var. Onun için bu terapi olmaz demeyiz ama e, bir şekilde onların terapiye uygun olmayacağını mesajını dolaylı bir şekilde vermek gerekiyor. Yani eğer reddi varsa ya da evlilik dışı bir ilişki varsa o zaman terapiden fayda göremezler yani aklında bir başkası ya da hayatında bir başkası varken ya da eşiyle ilgili hiçbir olumlu düşüncesi ve duygusu yokken bir insana zorla terapiyi almakta fayda getirmez yani bu istek, terapide istemek önemli. Kişinin kendisi isterse terapiden fayda görebilir. Yani terapi sihirli bir değnek değil. Yani kişinin, çiftin bu konuda yardım istemesi önemli. Bu çifte de e, yani birazcık şey tahminde bulunarak e, söyledik. E, çok farklı şeyler olabilir. Yani e, farkındaysanız çok fazla şey konuştuk bu konuyla ilgili. Yani çok fazla etken olabilir. Direkt tek bir nedene bağlamak çok da mümkün değil. Ya bu bey üzerinden değil ama ee, yine de söylememiz gereken bazı şeyler var. Görücü usulü gibi tarafların birbirlerini tam olarak tanımadan veyahut da sevmeden e, evlendiği birçok hani Türkiye'de hala görücü usulüyle evl evlilik oldukça yaygın. Böyle e, bir evlilikte de çiftlerden birinin karşı tarafı reddetmesi, istememesi veyahut da sadece kaderine razı olup o evliliğe bir şekilde fiziksel olarak devam edip ama duygusal olarak katılmaması çok sık rastlanan bir şey sanırım ve dediğiniz gibi terapide, ya bu sadece bence cinsel terapiyle alakalı değil yani e, bireylerin o tedaviyi kesinlikle kabul ediyor olması gerekiyor veya da bir çözüm arayışına girmiş olması gerekiyor. Şimdi başka bir soru daha var. E, 8 yıllık evliyim. Eşimle ilk evlendiğimde defalarca beraber olabiliyorduk. 2 yıldan beri eski cinsel gücüm yok Eşimle bir kez beraber olduğumuzda ikincisi olmuyor. Olsa da sonuca varamıyorum. Sorun nedir? Ben bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Sorularınızı yazarken lütfen yaşınızı ve cinsiyetinizi yazarsanız biz burada sorunun içerisinde acaba bu soruyu gönderen şahsın yaşı nedir, cinsiyeti nedir diye bir tahminde bulunmak zorunda kalmayız. Çünkü böyle böylesi yapılan tahminler çok da doğru olmayabilir. Evet şimdi bu soruda da kadın mı erkek mi? Ben erkek olduğunu erkek. tahmin ediyorum. Sonuç odaklı bir soru yani bu da tabi çok şey, yetersiz veri var elimizde biraz daha bize veri vermesi lazım neden bu sorun var eğer erkekse acaba erken boşalma sorunu mu yaşıyor ya da e, sertleşme sorunu mu yaşıyor ki zamanla isteksizliği oluşuyor. muhtemelen ve... cinsel gücün yok derken Hı -hı. sertleşme sorunu veya evet. da erkekte yaşanan cinsel isteksizlik ya da iktidarsızlık diyebiliriz Hı -hı. öylesi bir sorun var belki de e, psikolojik olarak cinsel ilişkiye hazır ama fizyolojik olarak bunu sağlayacak yeterli e, gücü veyahut da ne bileyim adet altyapısı yok gibi görünüyor. Evet yani organik sebepleri de ele almak lazım. Altta bir hastalık var mı? Şeker Hı -hı. hastalığı, tansiyon hastalığı, kullandığı bir ilaç var mı? Nörolojik bir sorun var mı? Bunları bir değerlendirmek gerekiyor ki buna sağlıklı bir yanıt verebilelim. Hı -hı. Biz bir sonraki soruya geçelim. Eğer dinleyicimiz bizi hala dinlemeye devam ediyorsa daha detaylı bilgi verirse ona daha etkili bir şekilde yardımcı olabiliriz. Bir sonraki soruya geçiyorum ben. Üç yıllık evliyim. Doğumdan sonraki lohusalık ve emzirme dönemlerinde altı ay eşimle hiç beraber olmadık. Şimdi ilişkiye girdiğimizde hiçbir duygu hissetmiyorum. Canım bile istemiyor. Sadece eşime karşı görevimi yapıyormuşum gibi geliyor. Oysa ki o hazzı yaşamayı ne kadar çok isterdim. İlişkideyken aklım hep dağılıyor. Kendimi veremiyorum ne yapabilirim tabi şimdi az önce de bahsettiğimiz gibi bu anne rolüne geçişle ilgili bir sıkıntı var ve hormonal değişiklikler. Altı ay hiç birlikte olamadım diyor. Doğumun şekli önemli. Nasıl bir doğum yaptı? Doğum sonrası cinsel ilişki sezaryanla doğum sonrası 1 ay yasak. Onlar var. Yasağın kafasında sürmesi var. Kişinin Bunların hepsi önemli tabii ki ama birazcık hani çok da ümitsiz birisi değil. Hani eski hazı anlayış özlüyorum diyor. Yani cinsellik tamamen gündeminden çıkmamış. Yardımdan çok büyük fayda görebileceğini düşünüyorum bu soru soran kişinin de cinsel terapiden fayda görebilir. Cinsellik tekrar gündem'e getirilebilir. Cinsel terapi sürecinde flört dönemi tekrar canlandırılabilir çiftin ve cinsellik çiftin gündemine geldiği takdirde de tekrar e, etki uyumlu cinsel yaşantılarını yakalayabilirler. Bir sonraki soruya evet. geçiyorum. Bir süredir sıkıntı ve depresyon halim devam etmekte. Eşimle olan çekişmeler ve maddi sorunlarım beni çok etkilemekte. Bir süredir de sertleşme sorunu ve cinsel isteksizlik yaşıyorum. Kan testleri prostat ve hormonlar uygun olmasına karşın İsteksizliğim devam ediyor. Sizce ne yapmalıyım? Yine bu soruyu da e, bir erkek dinleyicimiz göndermiş. Aslına bakarsanız erkekler bu konuda oldukça e, dışa açılmakta isteksizdir. Veya da kolay açılamazlar. Sorunlarını kolayca ifade edemezler. Ama gördüğüm kadarıyla cinsel isteksizlik erkeklerde vuku bulduğunda e, kadınlardan bu, sorun, bu sorunu çözmeye yönelik adımları kadınlardan daha cesurca atıyorlar. Daha fazla istekli olabiliyorlar. Ee, bu konuda ne diyeceksiniz Yani öncelikli olarak bir depresyon hali devam ediyor maddi ve e eşiyle olan sorunları var e ancak fizyolojik olarak herhangi bir sorunun olmadığı görünüyor ne yapması gerektiğini yönelik dinleyicimiz sizden bir tavsiye istiyor. Şimdi e, depresyon e, ve bir takım ek sorunlar var. Birazcık reaktif bir depresyon da olabilir. Bir takım ekonomik sorunlar, eşle çatışmalardan bahsediyor dinleyicimiz. E, bunlar tabii ki depresyonda nasıl ki hayata karşı bir isteksizlik varsa yani hayattan zevk alamama, keyifsizlik, isteksizlik eskiden hoşlandığı şeylerden keyif alamama e, bu durumda cinsellikte. Cinsellik fizyolojik bir tepkisi insanın Cinselliğe karşı da isteksizlik duyması gayet doğal bir şey depresyondaki bir insanım. Çünkü artık hiçbir şeyden zevk alamayan bir insan. E, keyifsiz. Ve bunun bu şekilde beklenen bir sonuç yani cinsel isteksizlik olması beklenen bir sonuç. Bir de bunun yanı sıra bazı antidepresanlar depresyon tedavisinde kullandığımız ilaçların da cinsel isteksizlik gibi yan etkileri olabiliyor. Yani bunları da değerlendirmek gerekiyor. Bu dinleyicimiz herhangi bir antidepresan kullanıyor mu? İşte bunun herhangi bir cinsel e, işlev bozukluğuna sebep olacak yan etkisi var mı? Bunları da bir bütün olarak değerlendirerek e, tedaviye almak gerekiyor. Yani bu dinleyicime, dinleyicimize vereceğimiz tavsiyemiz öncelikli olarak depresyonu tedavi etmesi ardından eğer cinsel isteksizlik devam ediyorsa bir cinsel terapiste başvurmasıdır. Evet da. yani cinsel işlev bozukluklarında öncelikle eğer bir e, psikiyatrik sorun varsa onu tedavi etmek gerekir. Daha sonra cinsel terapi öneririz. Yani önce bir depresyonu toparlansın ondan sonra cinsel terapi. Yani başlayabilirsiniz cinsel terapi ama bu e, yanlış hesap bağdattan döner gibi. Yani e, görürsünüz gibi yol kat edemezsiniz. Ee, öncelikle cins, e, psikiyatrik bir bozukluğu tedavi ettikten sonra cinsel terapiye başlayabilirsek sonuç alırız. İsterseniz şimdi kısa bir ara verelim. Daha sonra devam edeceğiz. <Gülüyor> avalanı, bir ördek gibi sesin Ürkek şaşkın kararsız Duyuyorum ve sen bir gök kuşu kadar güzelsin. Renklerin renk biraz sonra gidecek. Sevileyiz zorlu. Her Perşembe 92.5 Radyo Baks'ta konuşamadıklarımızda sizlerle birlikte olacağım. 92.5 Radyo Baks'tan herkese iyi geceler. Ben Mehmet, uzman psikiyatrist doktor Sevilay Zorlu ile birlikte konuşamadıklarımızda cinsel isteksizliği ele alıyoruz. Ee, sizden gelen sorulara programımızın bu bölümünde cevap vermeye devam ediyoruz. Hocam, şimdi bir iki tane daha önümde soru var. Ben onları da size soracağım. Onu da sizden yanıt çalışacağız. Şimdi burada deneyicilerimizden biri cinsel isteksizlik nedeniyle urologiye müracaat ettiğinden bahsetmiş. Sonuç, rahatsızlığımız ruhsal olduğunu söylediler. Ve destriyel Hap verdiler, bir sonuç alamadım. Bu konuda tavsiyeniz nedir? Kullanabileceğim bir ilaç ismi verebilir misiniz? Aslında siz bu soruya daha önce de cevap ama belki de hatırlatmak için yeniden e, bu konuya değinebiliriz. Şimdi tabii cinsel isteksizlik için e, insanlar nereye başvuracaklarını bilmedikleri için ürolog ya da kadın doğumcuya da e, daha çok sorunlarını dile getirebiliyorlar. Çünkü hani bunun bir psikiyatrist tarafından tedavi edilebileceğini çok da bilmiyor kimse. Ee, onun için öncelikle hani, ürologlara ya da kadın doğumculara başvuruyorlar onlar bize yönlendirirler daha çok sorun olan kişileri ee, burada organik bir sebep tespit edilmemiş ee, bahsettiği ilaç biraz sanırım yanlış telaffuz edilmiş ama sanırım bu idrar kaçırma ile ilgili bir ilaç var onun, ondan bahsediyor ee, bunların cinse isteksizlik e, sonuçta ürolog arkadaş da ona bunu söylemiş hani bir psikolojik sebep olabileceği Cinsel partneriyle, cinsel işiyle birlikte bu kişinin değerlendirilerek tedavi yolunun ona göre seçilmesi gerekiyor tabii ki burada da. Şu an başka bir soru var önümde. Ee, belki de sizin. Bütün program boyunca anlattığınız sorulara e, toptan cevap verecek olan veya da hepsini özetlemenizi sağlayacak olan bir soru diye düşünüyorum ben. E, dinleyicimiz 2,5 yıllık evli bir bayan olduğundan bahsediyor. Yaşı 26'ymış. Benim sorunum cinsel isteksizlik. Eşimle ayda bir ya da iki kez beraber olabiliyorum. İstekli bir kadın olmak istiyorum ama olmuyor. Ne yapabilirim? Ya, tabii şimdi burada hani az önce bahsettiğimiz gibi cinsel mitlerle ilgili e, bir şey de görüyoruz. Yani diyor ki dinleyicimiz ben 26 yaşındayım. İstekli bir kadın olmam için daha sık eşimle birlikte olmam gerekiyor gibi bir e, alt yapı olması çok muhtemel bu düşünce yapısının. Tabii burada e, frekans bir ya da... E, Ayda bir ya da iki kezden bahsediyor. Ee, bu tabii ki çiftler arasında sorun yaratıyorsa e, daha istekli olmak istiyorum diyor. Tabii diğer partnerin, e, cinsel eşin e, tepkisi nedir? Bunu bir sorun olarak görüyorlar mı? E, diğer yaşam olayları nasıl? Hayatları nasıl? Bunları da bilmekte. Ona göre değerlendirmek gerekiyor. Bunun için tabii yine <gülüyor> yine aynı şey. ayrıntılı bu bir psikiyatri ...değerlendirme, çiftler arasındaki iletişimin geliştirilmesi... ...ve cinsel terapiden fayda görebilirler. Bir buçuk yıllık evliyim. Kilo problemimden de bahsetmemin gerekli olabileceğini düşünüyorum. 1.70 boyundayım. 95 kiloya kadar çıktım. Sıkı bir diyetle 90 kiloya düştüm. Fakat daha aşağı inemiyorum. Ayrıca ciddi bir cinsel isteksizlik sorunum var. Eşimle yaşadığımız... Problemler gün geçtikçe artıyor. İlişki yaşamak istediğimizde Sertleşme sorunu yaşıyorum. Sertleşmelerde kısa süreli oluyor. Tabi bu da erken boşalmayı tetikliyor. Eşimle sorunumuz gittikçe büyüyor. Bir süre önce şirket doktoruna gittim. Ee, i̇smini vermek istemediğim bir ilaç tavsiye etti. Ve bir uzmana gitmem gerektiğini belirtti. Ardından bir psikiyatriste gittim. O da ilaç seçimimin yanlış olduğunu belirterek ismini vermeyeceğim. Başka bir ilaç kullanmam gerektiğini söyledi. İlacı araştırdım ve antidepresan olduğunu öğrendim. Bir an önce çözümü çözüm bulmam gerekiyor. Tavsiyeleriniz nelerdir? Yine bir erkek dinleyicimiz. Evet, yani bizi biraz şaşırttı bugün dinleyicilerimiz. Daha çok kadın dinleyicilerimizin soru sormasını bekliyorduk ama erkekler de bu konuda bayağı dertli. Belki ama... de bunun sebebi kadınların cinsel isteksizliği sorun olarak görmemesi olabilir mi? Evet, evet yani baştan da onu söyledik. Cinsel isteksizlik e, kadınlar arasında çok bir sorun gibi görünmüyor. Biraz görev gibi. Bir de belli bir yaştan sonra da şöyle bir düşünce var. Onu da söylemek isterim. İşte hani biz onumuzu ele dik eleimize astık ee, doktor hanım artık cinsellik ne demek hani bizim tamamen gündemden çıkmış olabiliyor bazı çiftlerde dedi. hayır ama. Aslında yaş ilerledikçe çift birbirini tanıdıkça cinsel istek e, artabilir neden? Çünkü cif, çift birbirini daha iyi tanır ve cinsel isten nasıl haz alacaklarını bilebilirler ve bu nedenle de daha uyumlu bir birliktelik haline gelebilir. Şimdi bu dinleyicimizin sorusuna e, da bakarsak biraz düşük e, yani kendi bedeniyle de ilgili çatışmaları var gibi görünüyor yani. E, Kilo probleminden bahsetmiş. bunu Öncelikle de ondan bahsetmiş zaten. Benim böyle bir kilo problemim var. Bununla ilgili kendisi de yani kendisiyle ne kadar barışık. barışık yani demek biraz çekildim bunu söylemeyeyim de. Yani bunu bir değerlendirmek lazım. Sebepleri çok iyi değerlendirmek lazım. Kendisine kendisine bakış açısına bakmak lazım bu kişinin neden böyle düşünüyor erken boşalma sorunları bazen ağır erken boşalmalar sanki sertleşme sorunu gibi ortaya çıkabilir aslında ortada bir sertleşme sorunu yoktur e, ve ağır boşalma erken boşalma sorunu vardır onlarda sorun olabilir bir de hocam e, dinleyicimiz ilaçlardan bahsetmiş evet, yani yani ilaçlarda... sürekli kullandığı ilaç tedavilerinden yani uygulanan ilaç tedavilerinden bahsetmiş yani bu Şimdi öncelikle kullandığı e, antidepresan e, cinsel yayın etkisi olan bir antidepresandan daha sonra gittiği bir başka doktor cinsel etkisi olmayan bir antidepresana geçmiş. Bu doğru bir e, uygulama aslında. E, ama tabii yine çifti birlikte de görerek değerlendirmek gerekiyor burada e, Madem biraz önceki soruza kendi bedeniyle ilgili bir çatışmadan bahsettik. Şimdi bir de karşı tarafta veyahut da partnerinin bedeniyle ilgili yaşanan bir çatışmayla alakalı bir sorumuz var. Ben 19 yıldır evli olan bir erkeğim ama mutlu değilim. Sebebi de benim eşimin teninden tiksinmem. Onu okşamak dahi istemiyorum. Eşimin teninde herhangi bir kusur yok ama durum böyle. Buna karşın bir bayan arkadaşım var. Onunla hiç böyle bir sorun yaşamıyorum. Tam tersi onun teninden çok hoşlanıyorum. Sizce bunun sebebi ne olabilir? Ten uyuşmazlığı diye bir şey var mı? Şimdi 19 yıllık evliler. Yani evliliğin başından beri mi var bu sorun? Yani bu kişiyle evlenirken başlangıçta flört döneminden atıldı eşiyle. Ee, ve tabi az önce de bahsetmiştim hani cinsel terapiye al, almak için e, evlilik dışı bir ilişkisi var mı? E, hayatında başka birisi var mı? Eşretli var mı? Onları çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Bu kişide de e, başka bir ilişki varken tabi ki eşiyle e, ne kadar... E, yani iletişim zaten kopmuş bir yerde artık aldatma vesaire tersizlik yemiş ilişkin içerisinde ne kadar bir cinsel istek duyabilir ve bunda oldukça normalleştirmiş gibi geldi benim yani iki tane yaşamı var bir tanesinde işte evinde karısıyla mutsuz ve cinselliğin olmadığı bir yaşam öbür tarafta ise kendi için normalleştirdi veya da idealleştirdiği bir ilişkiyi işte sevgilisiyle veya da hani kızar, bayan arkadaşıyla değil, şahısla yaşıyor. Yani burada tabii kişinin ne istediğini belirlemesi lazım. Ee, hayattan ne bekliyor, ilişkilerinden hangisinde ne bekliyor ya da e, eşiyle olan ilişkisini sürdürecek mi, bitirecek mi, bu evlilik devam edecek mi, bu şekilde mi devam edecek. Bunları bir gözden geçirip e, ne istediğini öncelikle bir kendisinin belirlemesi gerekiyor ki ondan sonra bunun sorun olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Tabi uzun süren evliliklerden sonra ki bu dinleyeceğimiz yaklaşık 19 yıldır evli olduğundan bahsetmiş. Var olan ve mutsuz olduğu ilişkisini belki de bırakması çok da kolay gelmiyor. Alışkanlıkları, çevresi, belki çocuklar, çocuğu, çocuğu olduğundan bahsetmemiş ama bunların hepsi evliliğinden vazgeçmemesi için etkenlerken ee, öbür tarafta işte onu çok çeken e, ve e, haz veren, ödüllendiren bir cinsel yaşantı var. İkisi arasındaki bir çatışma var. Bence dediğiniz gibi yani öncelikli olarak bazı konular hakkında kendisinin oturup bir karar vermesi gerekiyor. Karısıyla ilgili veya eşiyle ilgili sorunları da belki çözmesindeki en büyük etken verceği karar olacaktır. Eğer bu ilişkiye devam edecekse eşiyle birlikte olan ilişkisine, doğru olan diğer ilişkiyi bitirmesidir ve eşiyle sağlıklı bir ilişkiye devam etmektir. Eğer devam etmeyecekse de bir şekilde bunu bitirmesi gerekiyor diyerek. Yani tabi bu biraz da e, biz hiçbir zaman e, bize danışan kişilere önerilerde bulunamayız. E, sadece hani alternatifleri kendisinin görmesini sağlayabiliriz. Yani e, bu ilişkinin sürmesinin e, onun için ne gibi artıları eksileri var? Bitmesinin ne gibi artı ve eksileri var? Bunları ayrıntılı bir şekilde kendisi değerlendirip kendisi karar vermek zorunda. E, yoksa bu e, hani komşu sohbetinden öteye giden bir şey olmaz. Yani kişinin kendisi karar vermeli şimdi Bursa'dan bir dinleyicimiz ve bir tane de İzmir'den dinleyicimiz var ben ikisinin sorusunu arka arkaya size sormak istiyorum çünkü zamanımız artık çok fazla kalmadı programımızın sonlarına doğru geldik yaklaştık açıkçası zamanında biraz açlık sayılır İlk soruyu soruyorum arkasından diğerini soracağım ikisine birlikte bir cevap verelim 23 yaşında bayanım daha önce cinsel deneyim yaşamış olmama rağmen şu anda bununla ilgili herhangi bir istek ve arzu duymuyorum Acaba daha önce yaşadıklarımla ilgili psikolojik bir sorun içerisinde olabilir miyim diye sizden bir varsayımda bulunmanızı, bulunmanızı istemiş. Diğer sorumuz ise 8 senelik evliyim. 7 yaşında bir çocuk annesiyim. Evliliğin süresince cinsel birliktelikte hiç orgazm yaşamadım. Ve de nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Ve doğum yaptıktan sonra cinsel isteksizlik oldu. Eşimi çok seviyorum. Buna nasıl çare bulabilirim? Ee, şimdi tabii orgazm sorunlarını daha sonraki bir e, yayınımızda yine konuşacağız ama e, yani bu da öğrenilebilen bir şey. Nasıl ki erkekte boşalma denetimi öğrenilebilen bir şeyse, e, orgazm olmak da öğrenilebilen bir şey. E, onunla ilgili yine bu dinleyicimiz e, terapiden fayda görebilirler cinsel bilgilendirme, cinsel fizyolojinin anatominin anlatılması, ee, ve bir takım cinsel tekniklerin öğretilmesiyle terapi sürecinde bu sorunu çözebilir. Ee, diğer dinleyicimiz de e, hiçbir cinsel istek ve arzu duymadığından bahsediyor. Ee, yani daha önceki geçmiş yaşantıları nedirsa Tabi çok fazla veri yok. Olumsuz şeyler yaşamışsa bunlar tabi onu olumsuz etkileyebilir. Hani daha önce bir slört tarafından cinsel ilişkiye zorlanma isteği dışında yaşanan cinsel travmalar olabilir. Bir takım hastalıklar olabilir. geçirdiği cinekolojik operasyonlar işte gebe alma korkusu ya da düştükler. Bir sürü etken olabilir. Bunların hepsini bir değerlendirerek ona göre tedavi protokolü belirlemek gerekiyor. Şimdi son bir veyahut iki tane soru daha soralım. Daha sonra programımızı bitirelim. Ee, yine enteresan bir soru var onu ben size sormak istiyorum eşimde günümüzde çok yaygın olan HPV18 virüsüne rastlandı kendisi lazer ve diğer yöntemlerle tedavisini oldu ve virüs temizlendi eşime bu virüsü büyük ihtimalle benim bulaştırdığımı düşünüyorum penisimin alt kısımlarında gözle görülebilen ufak beyaz sihirler var ve herhangi bir şikayetim yok araştırdığım kadarıyla HPV18 erkekte belirti vermezmiş peki benim bu durumda enfeksiyon tedavim nasıl olacak eşime yine bulaştırma Durumun var mı demiş gerçi cinsel e, isteksizlikle alakalı değil ama e, bu tür virüsler veya dış etkenler cinsel isteksizliğe neden olabilir mi? Ben bu soruyu bir ek Tabi Tabii şimdi e, bu bir ağrılı bir rahatsızlık. Hani e, şeyde Kadın da ağrıya neden oluyor tabii, değil tabii. mi? Kadın da da e, ağrıya erkekle biraz belirtisiz geçiyor. Çok belirti vermiyor. kadında belirti ve cinsel yolla bulaşıyor. Birazcık riskli bir hastalık aslında. Biz bu hastalığı ee, anlatırken ya da tanık koyarken de biraz tedirgin oluruz. Çünkü kadın nereden bulaştı bu ona? Eşinden. Eşinme nereden bulaştı? Bir başka kadından bulaşmış oluyor. Yani e, bir şekilde aldatmanın şeyi gibi, hani sonucu gibi bir şey. E, o yüzden biraz zor e, söylenir bu durum. Hani nasıl orta yolu bulup da hani çiftleri birbirine düşürmeden bu <gülüyor> tanırı koyacağız diye düşünün Ağrıla cinsel ilişkiye sebep olabilir tabii ki. E, hatta aşıları da var son zamanlarda. Bunların e, rahim, kan, rahim ağzı kanserine de sebep olabiliyor bu virüsler. Bir takım aşılar da var. Bu konuda uygulamalar da yapılıyor. Yeni uygulamalar var. E, ama tedavi olduktan sonra ağrı geçince cinsel isteksizlikte kalmaz tabii ki. Ya tabii ki bizim burada toplumsal ahlak bekçiliği yaptığımız yok ama e, çiftlerde belki de en çok dikkat edilmesi gereken şeylerden biri tek eşille olabildiği kadar insanlara sadık kalması. Böyle bu sayede. ...hem kendinizi hem de karşıdaki partnerinizi... ...risk altına sokmuş olmazsınız. Görüldüğü gibi bir virüs... ...rahim ağzı kanseri gibi ölümcül bir hastalığa neden olabiliyor. Ve bu nedenden dolayı da... ...çiftlerin olabildiği kadar bu konularda... ...dikkatli olması gerekiyor. Son sorumuzu ben sorayım. Daha sonra programımızı kapatalım. Eşimle aynı yaştayız. 55 yaşındayım. 22 yıllık evliyiz ve artık... ...benim için seks çok da çekici gelmiyor. Veyahut da çekici değil. Ama o düzenli olarak seks istiyor. Sanırım dinleyicimiz burada kadın ve eşinin ee düzenli olarak 55 yaşında olmalarına rağmen düzenli olarak seks istediğinden bahsediyor. Ve dinleyicimiz soruyor. Erkeklerin seks hayatı ne zaman yavaşlar? Evliliğimiz zarar görmesin diye kendimi zorluyorum ama bu da sürekli devam etmez. Sizce cinsel gücü artırıcı ilaçlar kadınlara karşı da etkileme kadın parantez içerisinde kadın viagrası kullanmalı mıyım? Tabi siz bu soruya daha önce de cevap verdiniz ancak bence burada önemli olan şey işte çiftlerin 55 yaşında olması, 22 yıllık bir beraberliklerinin olması, erkeğin hala cinsel isteğinin devam ediyor olması, kadının ise muhtemelen cinsel ilişki veya da cinsel isteksizlik yaşıyor olması ama yine de evliliğine devam etmek için bir şekilde dışarıdan bir takviye alırsam bu sorunun üstesinden gelebilir miyim diye soruyor. Ayrıca erkeklerde cinsel istek ne zaman yavaşlar diye de sormuş. Tabi bu az önce bahsettiğimiz gibi işte artık bir belli bir yaşa geldik. Torunlarımız var, çocuklarımız büyüdü. Cinsellik de ne demek gibi hani gündemden çıkmış oluyor cinsellik. Onun için de buradaki dinleyicimizin yakınması gibi yakınmalar olabiliyor. Yani cinsellik yine bir görev gibi. Sırf erkeğin istediği bir şey. Kadın da işte eşini üzmemek için kabul ediyor. Ya yani bu dinleyicilerimizin çatışması da bu şekilde. Hani ne zaman bir cinsel isteği. Yani artık bu adam kaç yaşına geldi gibi bir beklenti içerisinde <gülüyor> Tabii toplumsal bir takım hani mitlerden bahsetmiştik ya inanışlarla ilgili artık belli bir yaştan sonra cinsel isteklerini kaybeder. Aksine şöyle diyebiliyoruz çiftler birbirleri daha iyi tanıdıkça nasıl haz alacaklarını bildikleri için cinsellikten daha keyifli bir cinsel hayata geçebilirler aslında ileri yaşlarda. Ama burada yine kadın viagrası gibi bir şey ve öneremiyoruz. Çünkü bu konuda kamu yok elimizde. 92.5 Radyo Radyobox'ta konuşamadıklarımızda ben Mehmet ve uzman psikiyatrist doktor Sevil Ay Zorlu bu hafta cinsel isteksizliği ele aldı. Ve umarım sorularınızda ve sorunlarınızda az da olsa yardımcı olmuşuzdur. Ve yol gösterici olmuşuzdur. Burada sorularınızı ve sorunlarınızı çözmek için birlikte amız olmasa da en azından sizi doğru kaynaklara yönlendirebilmeyi umuyoruz. Gelecek hafta yeni bir konuda buluşmak üzere. Hepinize iyi geceler. İyi geceler. Ben uzman psikiyatrist doktor Sevilay Zorlu. Her Perşembe 92.5 Radyo Baks'ta konuşamadıklarımızda sizlerle birlikte olacağım.